Düşüncecilik ve özdekçilik Başlık Düşüncecilik İdealizm Yani varlığı düşünceye indirgeyen öğretilerin genel adı 1. Felsefenin temel sorunu şudur İlkin doğa mı vardı yoksa düşünce mi? İlkin düşünce vardı 2. Platon'a göre gerçek varlık, düşünce varlığı yani ideadır Nesneler bir görüntüden başka bir şey değildirler. Kant düşünceciliği şöyle tanımlar. Duyguların ve deneyin verdiği bilgi aldatmacadır. Gerçek ancak usun tasarımlarıdır. 3. Matematikle soyut düşünceye alışan insan ilk düşünceciliği sayı gizemciliğiyle geliştirmiştir. Bu alışkanlık bir başka Yunan okulunda yani Ele okulunda her şeyi devimden soyutlamaya, yani değişmezlik felsefesine yönelmiştir. 4. Varlık, düşüncenin ürünü ya da düşüncenin kendisidir. Başlık, özdekçilik, materyalizm. Yani dış dünyanın nesnel varlığını tanıyan ve özdeğe öncelik veren felsefe akımı. 1. Felsefenin temel sorunu şudur. İlkin doğa mı vardı yoksa düşünce mi? İlkin doğa vardı. 2. Özdektçi dünya görüşü doğaya olduğu gibi bakmak, onu hiçbir şey ihmal etmeden olduğu gibi kavramaktır. 3. Lao Tao'ya göre insan özdeksel parçacıklardan meydana gelmiştir. Her şey değişir ve kendi karşıtına dönüşür. 4. Doğanın ne dediğini duymuyor musun? Mevsim yeşil otların arasında çiçekler serpiştirmişse bize yeter. Başlık: Üçüncü Felsefe. Yani ne özdekçi ne de düşünceci olduğu ve bunların arasında apayrı bir yol izlediği savunulan öğretiler. Felsefede iki temel yan vardır: özdekçilik ve düşüncecilik. Bütün felsefeler bu iki akımdan birine zorunlu olarak bağlıdırlar. Ne var ki bu iki temel akımın dışında üçüncü bir yol izlediklerini, her iki akıma da karşı çıktıklarını düşleyen ve varsayan felsefe öğretileri. Siyasada olduğu gibi felsefe alanında da üçüncü yola, orta yolculuğa, iki tarafı birden idare etme konumuna yer yoktur. Temel olarak yalnız idealistler ve materyalistler vardır.